Bir kavganın içinde yüreğindeyim Alev alev hasretime kına yakarsın Bense şehadete vurgunum anne Alev alev hasretime kına yakarsın Bense şehadete vurgunum anne Ah ne kızıl kana boyanırsan Secde secde toprağa uzan Soğuk toprağı kanla tutuşturursam Geride kalmaz o gün gözlerim anne Ah anne kızıl kana boyanırsam Secde secde toprağa uzanırsam Soğuk toprağı kanla tutuşturursam Geride kalmaz o gün gözlerim anne Ana beni bu kavgaya adağmalısın Uhud'da Sümeyra gibi haykırmalısın Nerede Kur'an diye ağlamalısın Uhud'da gibi haykırmalısın Nerede Kur'an diye ağlamalısın Bak ihanet karanlık her yeri sarcı. Özgürlüğün özlemi içimde sancı. Sahte özgürlükler düşler yancı. Neden çocuklar öldürer anne? Bak ihanet karını kariyeri özgürlüğün özlemi içimde sancı Sahtem. sahte özgürlükler düşler yalancı neden çocuklar öldüler anne ah anne kızıl kana boyanırsam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 mang e çöllerde Hüseyin olmak bu dolu meydanlarda İbrahim olmak işte bu yolun adı İslam'dır anne Bu dolu meydanlarda İbrahim olmak işte bu yolun adı İslam'dır anne ah anne kızıl kana boyanırsa Secde secde toprağa uzanırsam Soğuk toprağa kalma tutuşturursam Geride kalmaz o gün gözlerim anne Ah anne kızıl kana boyanırsam Secde secde toprağa uzanırsam soğ toprak kanla tutuşturursam eyle kalmaz o gün gözlerim anne geride kalmaz o gün gözlerim anne